Akşam karanlığı bastırınca sabrı tükenmiş, sersem aşıklar gibi ne yapacağını bilememiş. O şaşkınlıkla dönenip dururken aklına şarkı söylemek gelmiş. Kendini Romeo'nun yerine koymuş. Görünmeye hazırlanan mehtabın altında başlamış çok sevdiği bir karga şarkısını söylemeye. Şarkı söylemiş. Aç gönlünün kapısını güzel karga ama o kız diyormuş. Gireyim gönlünden içeriye. Sever isen sen de beni. Birlikte uçalım gel göklere. Ama o yürüyelim diyormuş. Gökler sonsuz. Aşkımız sonsuz. Yaşam sonsuz olana kadar. Karga gönlüm havada. yumurtlasın yuvada. Ama o doğurursun diyormuş. Eğer verirsen gönül. Gel tutun kanadıma. Gökler sonsuz. Aşkımız sonsuz. ''Yaşam sonsuz olana kadar.'' Onların şarkıları, insanların söylediği şarkılara benzemezmiş. Ama kargalar da zaten insanların sevip sevmeyeceğini hiç düşünmezlermiş. Bu şarkı, aşık kargaların söylediği bir şarkıymış. Aşık olanlar günlerce birbirine bunu söyler, sonra da süzülürlermiş gökyüzünde yuva yapacakları bir ağaca konana kadar. Buraya gelince ninem, her zaman dinleyip dinlemediğimizi kontrol etmek için... Bundan sonrasını dinlemeseniz de olur diyerek masalı bitirmek isterdi. Ama biz onun yakasını kolay kolay bırakmazdık. Gözlerimizi daha çok açarak onu dinlemeyi sürdürürdük. O da bizim kocaman açılmış gözlerimize üfleye üfleye kaldığı yerden masala devam ederdi. Kız uyanınca karga heyecanlanmış. Kendi kendine söylenerek şarkımı dinledi de uyandı diye sevinmiş. Çingene kızı iki parça giysisini giyindikten sonra yerine doğru yürümeye başlayınca aşık karga ''Gak! Gak!'' diye bağırarak arkasından onu izlemeye başlamış. Çingene kızı epeyce yürüdükten sonra dönüp kargaya gülümsemiş. Karga onun bembeyaz dişlerini görünce daha çok aşık olmuş. Daha çok gaklamaya başlamış. Çingene kızı onun bu halini bir anlam veremeyince halde bir tehlike var. Karga beni uyarıyor diye düşünüp koşmaya başlamış. O koşmaya başlayınca karga ağlarcasına ve çok yavaş KAK! KAK! diye ötmüş. Onun sesinin böyle hüzünlenmesine dayanamayan çingene kızı durmuş. O sıra Meryem Ana kızın kulağına karganın kendine aşık olduğunu söylemiş. Kız gülümsedikten sonra kargaya işaretle gelip omuzuna konmasını söylemiş. Karga anlamış kızın kendini çağırdığını ve gidip kızın omuzuna konmuş. Kız onu tutarak gagasından uzun uzun öpmüş. Kargalar da böyle öpüşürmüş zaten. Kız kargaya sormuş. Ben kara kuru bir çingeneyim. Neyime aşık oldun söyle bakayım. Yoksa sen de eskiden şehirli bir insan mıydın diye. Karga şaşırmış ve sevincinden sadece kakakak demiş. Bu da karga dilinde. Her şey demekmiş. Kız karganın kanatlarından tutarak yukarı kaldırmış. Gel sen bu sevdadan vazgeç. Seninle konuşmak istesem de konuşamam. Sevişmek istesem de sevişemem. Soğuk havalarda koynuma alıp da yatamam. Söyle ne yapayım seninle. Bir de benim gönlüm daha yeni yetme bir çingene oğluna düştü. Çok kıskanç bir genç. Senin bana aşık olduğunu anlarsa seni öldürebilir. Hadi en iyisi sen karga sevgiline git. Demiş. Karga buna razı olmamış. Ağlamaya başlamış. Kız onun kara sevdalı olduğunu görünce. ha ah, ha senin bileceğin bir iş. Ben uyurken çocuklar seni taş yağmuruna tutarlar. Kurtulamazsın sapanlarının taşlarından demiş. Kız böyle söyleyince korkudan karganın dili açılmış. Kız gibi insan gibi konuşmaya başlamış. Ben sizin çadırınızın yanındaki ağacın en yüksek dalları arasına konar, senin uyanmanı beklerim. Sen uyanıncaya kadar beni kimse göremez. Sen uyanınca da yanına gelirim." demiş. Çingene kızı gülerek, "Peki, olur. Ben de senin için yiyecek bulurum. Sevgilimin gelmediği akşamlarda çadıra alırım." demiş. Öylece kargayla çingene kızı anlaşmışlar. Bir süre böyle idare etmişler. Ama karga her gece kızın yatağında yatmak istiyormuş. Bir gece kızla iyice tartışmışlar. Kızın yeni yetme sevgilisi gelecekmiş. Kız kargayı zorla dışarı çıkarmış. Karga ağlaya ağlaya çıkmış ağacın dalına. Beklemiş kızın sevgilisini. Görünce üzerine saldırıp gözünü çıkaracakmış. Gecenin ay ışığıyla yıkandığı zaman delikanlılar eğlenceden dönmüşler. Eğlenceleri de Bulabildikleri içeceklerden içmek, su kenarında ateş yakıp üzerinden atlamakmış. Bazıları ateşe basınca koşarmış suya, ötekiler de onun beceriksizliğine gülermiş. Oyunlar da, eğlenceler de böyle sürüp gidermiş. Delikanlı ağaçların arasında birkaç kez keklik gibi öttükten sonra çadırdan da bir keklik sesi duyulmuş. Delikanlı hemen çadıra koşmuş ama kara karga tetikte bekliyormuş. Gürültü yaparak süzülmüş delikanlının üstüne. Zavallı delikanlı neye uğradığını şaşırarak çığlık çığlığa kendini yere atmış. Çadırlardaki bütün köpekler havlamaya başlamış. Çıralar yanmış. Taranmış saçlı başlar çadırların kapısından uzanmış. Delikanlı şaşırmış. Karga fırsat bu fırsattır diyerek delikanlıya bir kez daha saldırmış. Ama delikanlı bu kez hazırlıklıymış. Onu yakalamış. Kanadından öylesine hızlı tutmuş ki zavallı karganın kanadı kırılmış. O sırada çadırın kapısında duran kız koşup yanlarına gelmiş. İşte o günden sonra karganın kanadı sakat kalmış. Çingene göçü ormandan gidince kanadı sakat karga çingene kızın hasretine dayanamayıp onun peşinden şehre göçmüş. Bu masal da böylece bitmiş. Masalı bitiren ninem bizim hayallere dalışımızı görünce fısıltıyla hadi bakalım hadi şimdi uyuma zamanı, iyi geceler derdi. Onun söylediği iyi geceler öylesine uzun olurdu ki daha onun iyi geceler demesi bitmeden biz çoktan uyumuş olurduk. Belki de ninem kendi uydurmuştu bu masalı. Ama biz her dinlediğimizde hem zevk alırdık hem de yeni yeni hayallere dalardık. <Gülüyor> Alman askerlerin didikleyerek götürdüğü öksüren komitacıyı ve bizleri ne yapacaklarını düşünürken Alman askerler Hitler şarkıları söylüyorlardı. Sadece adını duymuştum Hitler'in, adından başka da bir şey bilmiyordum. Neden Alman askerler onun adını söyledikleri zaman yürekleri de sesleriyle birlikte çıkacakmış gibi oluyordu? Acaba Almanların kralı mıydı? Öksüren komitacı Hitler'e ne yapmıştı? Ya ben ne yapmıştım? Ben kafamın içine askerlerin söylediği şarkılarla üşüşen bu sorulara yanıt ararken her iki yanımıza yürüyen askerler aniden durdular. Ormanın ağaçlarını bile korkutacak şekilde ''Hay Hitler! Hay Hitler! Hay Hitler!'' diye bağırdılar. Bu ürkütücü nakaratı üç kez de hep birlikte ve aynı korkunçlukta söylediler. Sözleri biter bitmez de silahlarının namlusuna mermi sürdüler. Çekilen mekanizmaların sesi de tek bir mekanizma sesi gibiydi. Silahlarını bize doğrultup araçlardan inmemizi emrettiler. Hepimiz araçlardan indik. Araçlar önümüzde ağır ağır ve boş gidiyorlardı. Biz de onlara yetişmek için elimizden geldiğince hızlı yürüyordum. Yürürken hepimiz korku içinde sırtımızdan girecek kurşunları bekliyordum. Ben hep, Stefan'ın beni öldüreceğini düşünürdüm. Ama şimdi bir Alman askerinin kurşunuyla ölecektim. Kim bilir hangi taşın yanında ya da hangi ağacın altında kıvrılıp kalacaktım. Keşke beni kurtaran o Alman doktor uyutarak öldürseydi. Araçlar gittikçe hızlanıyordu. Amaçları herhalde bizi yormaktı. Yoruldukça kendimizi güçsüz hissedecektik. Ve korkumuzu büyümesi için kabayetlerimize süngü batırmaya ve sırtımıza dipçik vurmaya başlamışlardı. Bu işi öyle kolay ve ustaca yapıyorlardı ki, sıralarını hiç bozmuyorlardı. Dipçik darbeleriyle düşenleri ise iki asker kollarından tutup kaldırıyor, arkadan gelenlerse tekmeliyordu. Onların bu korkutma yöntemlerini görmemize karşın, sanırım hepimiz ormandan çıkmadan kaçmayı düşünüyordu. Biraz hızlı koşarsak, Kurtulacağımızı sanıyordum. Ama kurşunların bizden daha hızlı olduğunu aklımıza bile getirmiyordu. Bu ilk düşünceyi ilk deneyen, benden bir sıra önde yürüyen Andre oldu. Birden iki asker arasındaki boşluktan ağaçların arasına daldı. Askerler acele acele düdük çaldılar. Onların düdüklerinin sesi kulaklarımızda çınlar çınlamaz, arkamızdan gelen araçların birinin üstündeki mitralyöz ortalığı gündüz gibi aydınlattı. Andre önce ışığa boğuldu, Sonra da belinden biçildi. Andre'nin vücudunun ikiye ayrılmadan önce söylediği son sözcük, ''Anne!'' diye bağırması oldu. Biz de bir an korkularımızı unutarak, ''Andre!'' diye bağırarak ona yanıt verdik. Hep birlikte bağırmamızın arkasından, havada bir deste kuşun sesi uçuştu. Sonra da her şey... Eski sessizliğine bürünerek şafağın koynuna girdi. Çatışmanın olduğu ve Stefan'ın yaban domuzu yakaladığı geçide yaklaştıkça huzursuzluğumuz artıyordu. Hepimiz bizi orada öldüreceklerine inanıyorduk. Birden karnım çok acıktı. Ağzımı tükürükle doldurup tükürüğümü yuttum. Tükürüğümü yuttuktan az sonra bir kan tadı yayıldı dilimin üzerine. Ağzımın kanla dolduğunu anladım. Kanı tükürmek için ağzımı açar açmaz, ağzımdan oluk gibi kan boşandı. Kan durur gibi olunca da kusmaya başladım. Bir anda dengemi kaybettim. Yana doğru yürüyen Alman askerlerin önüne düştüm. Asker de böyle bir şey beklemiyordu ki, korkuyla geri sıçradı ve bağırarak söylendi. Öndeki asker döndü. Benim kustuğumu görünce iğrenerek bakıp yumuşak bir tekme vurdu. Arkamdaki kolumdan tutarak kaldırdı. Ötekiler gelmeden koşup yan yana yürüdüğüm arkadaşlara yetiştim. Ağzımı silememiştim. Üstüm başım kan ve kusmuk olmuştu. Korkuyla arkadaşlara tutundum. Beni aralarına aldılar. Süriyerek götürürken biri demek çok dövdükleri için bize el verdin dedi. Çok şaşırdım. Saatlerce sopa yediğim yetmiyormuş gibi bir de ispiyonculukla suçluyorlardı. ''Halbuki ben Alman askerleri oyalamak için saatlerce hep aynı yerleri dolaştırmış, aptal rolü oynayarak boşuna dayak yemiştim. Ağzıma gelen kusmuğu bu kez geri yuttum. Arkadaşımın omuzuna vurdum. ''Siz ne düşünürseniz düşünün. Ben kimseyi ispiyonlamadım. Aksine bizimkiler buralardaysa kaçsınlar diye öğleden beri ormanda oyaladım. Oyaladığımı anlayınca da gördüğün gibi kan kusturuncaya kadar dövdüler.'' Arkadaş koluma daha sıkı girdi. Kusmam geçinceye kadar onlardan kuvvet alarak yürüdüm. Kendimi biraz iyi hissedince de bir elimle midemi tuta tuta yürümeye başladım. Almanlar yürümeye alışkındı. Bir de sırayla cemselere biniyorlar, cemselerdekiler yorulanların yerini alıyorlardı. Ben bizi Stepan'ın yaban domuzu yavrularını avladığı geçitte öldüreceklerine inanıyordum. Çünkü çatışma orada olmuş, o uzun boşluğunda...